1271 numaralı konu Hazreti Ali'nin öğrencilik adabı hakkındaki sözleri Hazreti Ali şöyle buyurmuştur kendisine çok soru sormamın, güç sorular sorarak onu zor durumda bırakmaman, cevap vermek istemediğinde üstelenmemen, elinle ona işaret etmemen, kaş göz işaretleri yaparak onunla eğlenmemen, onun meclisinde bir başkasından sual sormamın, onu yanıltmaya çalışmaman, yanıldığında ona yumuşaklık gösterip acele etmemen, kendisine, falan kişi bu konuda senden farklı şeyler söylüyor dememen, öğrendiğin herhangi bir sırrını ifşa etmemen, yanında bulunduğun sırada hiç kimsenin gıybetini yap, Maman yanında olsan da olmasan da onun şeref ve haysiyetini koruyarak saygıda kusur etmemen, bir cemaat içerisinde otururken herkese birden selam verdiğinde onu özellikle zikretmen, huzurunda edepli bir şekilde oturman, bir ihtiyacı olduğunda bunu yerine getirmek için herkesten önce koşman, uzun sohbetlerinden usanmaman alimlerin senin üzerindeki haklarıdır. Alimler hurma ağacına benzerler. Onlardan yararlanabilmek için bekleyeceksin. Tıpkı hurma ağaçlarının meyve zamanını beklemen gibi, alimlerin Allah katındaki dereceleri, oruç tutan ve kendisinin yolunda cihat eden kimselerinkinden üstündür. Alimin ölümü İslam'da kıyamete kadar giderilmesi mümkün olmayacak bir çatlak meydana getirir. İlim öğrenen bir kişi vefat ettiğinde onu göklerde bulunan meleklerden 70 bin tanesi karşılar.